Ud Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Bir kitaptır ki bu Ayetleri önce muhkem kılınmış Sonra detaylandırılıp açıklanmış Hakim ve Habir kudrettendir o Başkasına değil yalnız Allah'a kulluk edin Kuşkusuz ben size ondan gelen bir uyarıcı ve müjdeciyim Af dileyin Rabbinizden sonra da tövbe ile ona yönelin ki belirlenmiş bir süreye kadar sizi güzel bir nimetle nimetlendirsin ve her farklı derece sahibine hak ettiği ödülü versin. Eğer yüz çevirirseniz o takdirde sizi büyük bir günün azabıyla korkutur. Yalnız Allah'adır dönüşünüz ve o her şeye kadirdir. Dikkatle bakın. Onlar ondan gizlenmek için göğüslerini bükerler. Dikkat edin, onlar örtülerine büründükleri zaman da o, onların neyi gizlemekte olduklarını ve neyi açığa vurduklarını bilmektedir. Çünkü o göğüslerin içini çok iyi bilir. Yerde hiçbir debelenen yoktur ki rızkı Allah'ın üzerinde olmasın. O, onun karar kıldığı noktayı da bilir, emanet edildiği yeri de. Her şey apaçık bir kitaptadır. O, odur ki gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır. Onun arşı da su üzerindeydi. Böyle yapması, iş ve davranış yönünden hanginizin daha güzel olduğunu belirlemek için sizi denemeye yöneliktir. Sen, kuşkusuz sizler ölümden sonra diriltileceksiniz dediğinde küfre batanlar hemen ve kesinlikle şöyle derler bu apaçık bir büyüden başka şey değildir. Ve eğer onlardan azabı belirlenmiş bir süreye kadar ertelesek, mutlaka şöyle diyeceklerdir. Onu erteleyen dene. ne? Gözünüzü açın, azap onlara geldiği gün kendilerinden geri çevrilecek değildir. Ve alay edip durdukları şey, kendilerini sarmış olacaktır. İnsana bizden bir rahmet tattırıp, sonra onu ondan çekip alsak, İnsan elbette çok ümitsiz, Çok nankör bir hale düşer. Eğer ona, Kendisine gelip çatan bir zorluk ve kederden sonra, Bolluk ve nimet tattırsak, Hiç kuşkusuz şöyle diyecektir. Tüm sıkıntı ve kötülükler, Benden uzaklaşmıştır. Bu durumda o, Bir sevinç şımarı, Bir kendini beğenmiş olur. Sabredip hayra ve barışa yönelik, Amel sergileyenler böyle yapmazlar. Bunlar, kendileri için bir yarlı ve büyük bir ödül öngörülen kişilerdir. Belki de sen onlar ona bir hazine indirilseydi yahut beraberinde bir melek gelseydi ya diyorlar diye göğsün sıkışıp daralarak sana vahyedilmekte olanın bir kısmını terk etmeye kalkarsın. Gerçek olan şu ki sen sadece bir uyarıcısın Allah ise her şey üzerinde bir vekildir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki öyleyse hadi onun benzeri uydurma on sure de siz getirin eğer doğru sözlüler iseniz. Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın. Eğer size cevap veremedilerse artık bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ve ondan başka da ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? Her kim ireti hayatı ve onun süsünü isterse böylelerinin yapıp ettiklerinin karşılığını kendilerine bu hayatta tam olarak veririz. Onlar dünyada hiçbir eksiltmeye uğratılmazlar. Öyleleridir ki bunlar ahirette kendileri için ateşten başkası yoktur. Sanayi olarak ürettikleri orada işe yaramaz olmuştur. Yapıp ettikleri de batıl hale gelmiştir. Böyleleri şu kimse gibi olur mu? Rabbinden bir beyyine üzerinedir. Ondan bir tanık da kendisini izler. Tanıktan önce de bir kılavuz ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. Onlar ona inanırlar. Hiziplerden onu inkar edenin varış yeri ateştir. Ondan asla kuşkuya düşme. O Rabbinden bir haktır ama insanların çokları inanmıyorlar. Yalan düzerek Allah'a iftira edenden daha zalim kim var? Onlar Rablerine arz edilecekler. Tanıklar diyecekler ki işte bunlardır Rableri hakkında yalan uyduranlar. Herkes duysun ki Allah'ın laneti zalimler üstünedir. O zalimler ki Allah'ın yolundan alıkoyar, o yolu yamultmak isterler. Onlar ahireti de inkar ederler. Bunlar yeryüzünde kimseyi aciz bırakamazlar. Allah'tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlara azap kat kat verilecektir. Hem işitmeye güçleri yetmiyordu hem de göremiyorlardı. İşte bunlardır özbenliklerini hüsrana uğratanlar. İftira için kullandıkları şeyler de kendilerini bırakıp kaybolmuştur. Hiç kuşku yok ki bunlar ahirette de hüsranın en beterine uğrayanlar olacaklardır. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yaparak Rablerine içten bir bağlılıkla boyun eğenlere gelince, onlar cennet halkıdırlar, sürekli kalacaklardır orada. Bu iki topluluğun durumu körle sağır, görenle işiten farkına benzer. Örnek olarak bu ikisi bir olur mu? Hala düşünüp taşınmıyor musunuz? Andolsun biz Nuh'u da toplumuna Resul olarak göndermiştik. Ben sizin için açık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Korkunç bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum demişti de, toplumunun küfre sapanlarından bir grup kodaman şöyle konuşmuştu. Bize göre sen bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Bakıyoruz sana, ayak takımımızın basit görüşlü insanlarından başkası ardına düşmüyor. Sizin bize hiçbir üstünlüğünüzün olduğuna da inanmıyoruz Aksine sizi yalancılar sayıyoruz Nuh dedi ki ey toplumum bir düşünün Ya ben Rabbimden gelen bir beyine üzerindeysem Katından bana bir rahmet vermiş de O rahmet sizin gözlerinizden saklanmışsa Siz ona tiksintiyle bakarken Biz sizi ona zorla mı ulaştıracağız Hem ben sizden buna karşı bir mal da istemiyorum benim ücretim Allah'tandır. Ama ben iman edenleri paylayıp kovamam. Çünkü onlar Rablerine varacaklar. Ama sizin cehalete batmış bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey toplumum! Eğer ben onları paylayıp kovarsam Allah'a karşı bana kim yardım edebilir? Hala düşünmüyor musunuz? Ben size demiyorum ki Allah'ın hazineleri benim yanımdadır. Ben gaybı bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Ama gözlerinizin horlayarak baktığı kişiler için, Allah bunlara hiçbir hayır vermeyecek diyemem. Onların benliklerinde neyin saklı olduğunu Allah daha iyi bilir. Başka türlü davranırsam kesinlikle zalimlerden olurum. Dediler ki, Ey Nuh, sen bizimle uğraştın. Bizimle mücadelede çok da ileri gittin. Eğer doğru sözüllerden isen, bizi tehdit ettiğin şeyi ortaya getir. Nuh dedi, onu size dilediği takdirde ancak Allah getirir. Siz de hiçbir engel çıkaramazsınız. Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa, ben size öğüt vermeyi gaye edinsem de, öğüdüm size hiçbir yarar sağlamaz. O'dur sizin Rabbiniz ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu uydurmuşsam, işlediğim suç benim aleyhimedir. Ama ben, sizin işlemekte olduğunuz suçlardan sorumlu değilim. Nuh'a şöyle vahyolundu. Toplumundan daha önce inanmış olanlar dışında hiç kimse iman etmeyecektir. Artık onların yaptıkları yüzünden tasalanıp durma. Vahyimize bağlı olarak gözlerimizin önünde gemiyi yap ve zulmedenler hakkında benimle karşılıklı laf edip durma. Onlar mutlaka boğulacaklardır. Gemiyi yapıyordu. Topluğundan herhangi bir grup yanından geçtikçe onunla alay ediyorlardı. Dedi ki Nuh, bizimle alay ediyorsanız biz de sizinle alay edeceğiz. Tıpkı sizin eğlendiğiniz gibi. Rezil eden azabın kime geleceğini, sürekli azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. Nihayet emrimiz gelip de tandır kaynayınca şöyle seslendik. Yükle içine her birinden ikişer çift, ve aleyhinde hüküm verilen hariç olmak üzere aileni bir de iman etmiş olanları. Ama Nuh'la birlikte çok az bir kısmı iman etmişti. Nuh dedi binin içine. Onun akıp gitmesi de demir atması da Allah'ın adıyladır. Benim Rabbim elbette ki gafurdur, rahimdir. Gemi onları dağlar gibi dalgalar üstünden yürütüp götürüyordu. Nuh onlardan ayrı bir yerde duran oğluna seslendi. Oğulcuğum, bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma. Oğlu cevap verdi, Bir dağa sığınacağım, beni sudan korur. Nuh dedi, Allah'ın merhamet ettiği dışında bugün hiç kimse için Allah'ın kararından kurtaracak yoktur. Ve ikisi arasına dalga girdi de, o boğulanlar arasına katıldı. Ve denildi, ey yer, suyunu yut ve ey gök sen de tut. Ve su çekildi. İş bitirilmişti. Gemi cudi üzerine oturdu ve haykırıldı. O zalimler topluluğu geri gelmez olsun. Bu arada Nuh Rabbine yakardı da dedi ki Rabbim oğlum benim ailemdendi. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin hükmü en güzel verenisin. Allah buyurdu ey Nuh o senin ailenden değildi. Yaptığı iyi olmayan bir işti. Hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Cahillerden olmaman hususunda seni uyarırım. Nuh dedi, Rabbim hakkında bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni affetmez, bana acımazsan hüsrana uğrayanlardan olurum. Şöyle denildi, Ey Nuh, sana ve seninle beraber olanlardan diğer gruplara bizden bereketler ve bir selamla aşağıya in. Bazı ümmetler de var, Kendilerini Önce Nimetlendireceğiz Sonra Bizden Acıklı Bir Azap Hepsini Kucaklayacak İşte Bunlar Sana Vahyetmekte Olduğumuz Gayb Haberlerindendir Ne Sen Ne De Toplumun Bundan Önce Onları Bilmiyordunuz Artık Sabırlı Ol Sonuç Takvaya Sarılanlarındır Ad Kavmine De Kardeşleri hudu Gönderdik Dedi Ki Ey Toplumum Allah'a Kulluk Edin sizin ondan başka ilahınız yok Siz sadece uydurmalara bel bağlamışsınız Ey toplumum Bu tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum Benim ücretim beni yaratandan başkasına düşmez Hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız? Ey toplumum Rabbinizden af dileyin Sonra ona yönelin ki Üzerinize göğü bol bol göndersin Kuvvetinize kuvvet katsın Günahkarlar olup da Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki ey Hud bize hiçbir kanıt getirmedin. Senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz. Zaten biz sana inanmıyoruz. Sadece şunu söylüyoruz. İlahlarımızdan biri seni kötü çarpmış. Hud dedi ben Allah'ı tanık tutuyorum. Siz de tanık olun ki ben sizin Allah'a ortak yaptıklarınızdan uzağım. Allah dışındaki tanrılarınızdan uzağım, hadi hep birlikte bana tuzak kurun, bana hiç göz açtırmayın. Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayanıp güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki o, onu perçeminden yakalamış olmasın. Hiç kuşkusuz, benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Eğer yüz çevirirseniz ben, bana gönderilen şeyi size tebliğ etmiş bulunuyorum. Rabbim yerinize başka bir topluluk getirir ve siz ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Kuşkusuz benim Rabbim her şey üzerinde bir hafizdir, kollar gözetir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla birlikte iman etmiş olanları bizden bir rahmetle kurtardık. Biz onları çok ağır bir azaptan kurtardık. İşte buydu ad. Rablerinin ayetlerine kafa tuttular. Onun Resullerine isyan ettiler ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Bu dünyada ve kıyamet gününde arkalarına lanet takıldı. Dikkat edin, ad Rablerine nankörlük etmişti. Dikkat edin, Hud'un kavmi olan Ağd geri gelmez oldu. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey toplumum Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yok. Sizi topraktan oluşturan ve size orada ömür geçirten odur. Artık ondan af dileyin, ona dönün. Rabbim karı bize çok yakındır, müciiptir bize cevap verir. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce aramızda aranan, ümit beslenen bir kişiydi. Şimdi kalkmış, atalarımızın kulluk ettiklerine kulluk etmemizi mi engelliyorsun? Gerçek şu ki biz, Bizi çağırdığın şey hakkında kafaları karıştıran bir kuşku içindeyiz. Dedi ki: "Ey kavmim, hiç düşündünüz mü? Ya ben Rabbimden bir beyine üzerindeysem, bana kendisinden bir rahmet sunmuşsa, bu durumda ben ona isyan edersem bana Allah'a karşı kim yardım eder? Sizin bana yıkım ve hüsranı artırmak dışında bir katkınız olamaz." Ey toplumum, işte şu size Allah'ın bir mucize olan devesi, rahat bırakın onu, Allah'ın toprağında karnını doyursun, bir kötülük dokundurmayın ona, yoksa sizi çok yakın bir azap yakalayıverir. Ama deveyi yere yıkıp kestiler, Salih dedi ki, yurdunuzda üç gün daha nimetlenin, bu yalanlanamayacak bir tehdittir. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla birlikte iman edenleri bizden bir rahmetle kurtardık. O günün rezilliğinden kurtardık. Senin Rabbin, evet o, kavidir, azizdir. Zulme sapmış olanları o korkunç titreşimli ses yakaladı da, öz yurtlarında yere çökmüş hale geldiler. Sanki hiç hayat sürmemişlerdi orada. Dikkat edin, Semud kavmi, Rablerine nankörlük etmişti Dikkat edin Semud geri dönmez olmuştur Andolsun Resullerimiz İbrahim'e muştu getirip Selam demişlerdi O da selam demiş Fazla beklemeden kızartılmış Bir buzağı getirmişti Ellerinin ona ulaşmadığını Görünce onlardan işkillendi Ve kendilerinden Ürpermeye başladı Korkma dediler Biz Lut kavmine gönderildik Orada dikilmekte olan karısı güldü. Bunun üzerine ona İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub'u. Vay başıma dedi doğuracak mıyım ben? Kendim bir koca karı, kocam bir ihtiyar. Gerçekten şaşılacak şey bu. Dediler ki Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketleri üzerinizdedir ey ev halkı. O hamiddir, meciddir. İbrahim'den korku gidip yerine müjde gelince, Lüt kavmi hakkında bizimle tartışır oldu. İbrahim, gerçekten yufka yürekli bir insandı. Herkes için ah eder, içini çekerdi, yalvarıp yakarırdı. Ey İbrahim, bu halinden vazgeç. Rabbinin emri gelmiştir. Geri çevrilemez bir azap onların enselerine binecektir. Elçilerimiz Luta geldiğinde onlar için kaygılanmış, Göğsü daralmış da şöyle demişti. Bu zorlu bir gün. Lut'un kavmi koşarak onun yanına geldi. Bunlar daha önce de kötülükler yapmışlardı. Lut dedi ki, ey toplumum, işte şunlar kızlarım. Onlar sizin için daha temiz. Allah'tan korkun da misafirlerim önünde beni rezil etmeyin. İçinizde olgun bir adam yok mu? Dediler ki, senin kızlarında hakkımız olmadığını çok iyi biliyorsun. Ne istediğimizi de çok iyi biliyorsun Dedi Ah size karşı koyacak bir gücüm olsaydı Yahut sağlam bir kaleye sığınabilseydim Melekler dediler ki Biz senin Rabbinin elçileriyiz Sana asla el süremezler Gecenin bir yerinde aileni götür İçinizden hiç kimse geri kalmasın Karın müstesna O ötekilere çatan belaya çarptırılacaktır Onların azap vakti Sabah vaktidir Sabahta ne kadar yakın değil mi Nihayet emrimiz gelince Oranın üstünü altına getirdik Ve üzerlerine Pişirilmiş çamurdan yapılıp istifedilmiş edilmiş taş yağdırdık Rabbin katında Damgalanmış taşlar Zalimlerden çok uzak değildir bu Mediyene Kardeşleri şuaybı göndermiştik Dedi ki Ey toplumum Allah'a kulluk edin Ondan başka tanrınız yok sizin. Eksik ölçüp yanlış tartmayın. Sizi nimet, bereket içinde görüyorum. Ama sizin için sarıp kuşatan bir günün azabından da korkuyorum. Ey toplumum, ölçüyü ve tartıyı tam bir dürüstlükle yapın. İnsanların eşyalarını tırtıklamayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak dolaşmayın. Eğer inananlar iseniz Allah'ın bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin üzerinizde bir bekçi değilim. Dediler ki ey şu namazın mı emrediyor sana atalarımızın tapar olduğunu terk etmemizi yahut mallarımızda dilediğimiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi. Esasında sen gerçekten yumuşak huylu olgun bir insansın. Dedi ey toplumu, ya ben Rabbimden bir beyine üzerindeysem bana lütfundan güzel bir rızık vermişse Size yasakladığım şeylerde size söylediğimin aksine davranmak istemiyorum. Gücüm ölçüsünde barış ve iyilikten başka bir şey de istemiyorum. Başarım ancak Allah'ın desteğiyledir. Yalnız ona güvendim ben, yalnız ona yöneliyorum. Ey toplumum! Bana kafa tutmanız sakın sizi Nuh kavminin yahut Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelen musibetle yüz yüze getirmesin. Lut kavmi de sizden pek uzak değil. ''Rabbinizden af dileyip ona yönelin. Rabbim rahimdir, rahmeti sınırsızdır, ve vedudtur, çok sevgilidir.'' Dediler ki, ''Ey şuayb, söylediklerinin birçoğunu anlamıyoruz ve biz seni aramızda zayıf bir adam olarak görüyoruz. Hani kabilen olmasa kafanı taşla ezi vereceğiz. Senin bize karşı hiçbir üstünlüğün yok.'' Dedi, ey toplumum, sizce kabilem Allah'tan daha mı güçlü ve onurlu? Allah'ı arkanıza atıp dışlanmış hale getirdiniz. Rabbim yapıp ettiklerinizi çepeçevre kuşatmıştır. Ey toplumum, elinizden geleni yapın, ben görevimi yapıyorum. Yakında bileceksiniz rezil edici bir azabın kime geleceğini, yalancının kim olduğunu gözetleyin, ben de sizinle beraber gözetliyorum. Emrimiz gelince Şuaybu ve onunla birlikte iman edenleri bizden bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri o yüksek titreşimli sayha yakaladı da öz yurtlarında yere çömelmiş hale geldiler. Sanki hiç yurt tutmamışlardı orada. Bakıp görün ki Medyen de tıpkı Semud gibi dönüşü olmayan bir gidişle gitti. Andolsun Musa'yı da ayetlerimizle ve açık bir kanıtla gönderdik. Firavuna ve kodamanlarına. Ama onlar Firavunun emrine uydular. Oysa ki Firavunun emri doğruya ve güzele ulaştırmıyordu. Kıyamet günü kavmine önderlik eder. İşte onları suya götürür gibi ateşe götürdü. Ne kötü varış yeridir o götürüldükleri yer. Peşlerine lanet takılmıştır. Hem burada hem kıyamet gününde ne kötü destektir o arkalarına takılmış olan. İşte bunlar o kentlerin, medeniyetlerin haberlerinden bir kısmı anlatıyoruz sana. Kimi hala ayakta onların, kimi kökünden biçilip gitmiştir. Onlara biz zulmetmedik ama onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri geldiğinde Allah'ı bırakıp da yakardıkları ilahları kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. İlahları onların sadece hasar ve hüsranlarını artırdı. Rabbin zulme sapan kentleri, medeniyetleri çarptığı zaman işte böyle çarpar. Onun çarpması gerçekten korkunçtur, şiddetlidir. Ahiret azabından korkan için bunda elbette ki bir ibret vardır. O, insanları bir araya getiren bir gündür, görülesi bir gündür o. Biz onu sadece belirli bir süre için erteliyoruz. O geldiği gün hiçbir benlik onun izni olmadan söz söyleyemez. Onların bir kısmı bahtsız bir kısmı mutludur. Bahtsızlığa düşenler ateş içindedir. Çok ıstıraplı bir soluyuş ve hıçkırışları vardır orada. Rabbinin dilemesi hariç gökler ve yer durdukça onlar orada hep kalacaklardır. Rabbin dilediğini öyle bir yerine getirir ki mutluluğa erdirilenlere gelince onlar cennettedirler. Rabbinin dilemesi hariç gökler ve yer durdukça onlar hep orada kalacaklardır. Kesintisiz bir lütuf olarak. Şunların kulluk etmekte oldukları şeyler yüzünden bir kuşku içine girme. Daha önce atalarının kulluk ettikleri gibi kulluk ediyorlar. Hepsi bu. Biz onların da nasiplerini hiç eksiltmeden elbette vereceğiz. Andolsun Musa'ya kitabı verdik de onda da ihtilafa düşüldü. Rabbinden bir kelime önceden gelmiş olmasaydı aralarında iş mutlaka bitirilirdi. Onlar bunun hakkında kafaları karıştıran bir kuşku içindedirler. Hiç kuşkusuz Rabbin hepsinin amellerinin karşılığını tam tamına kendilerine verecektir. O onların yapmakta olduklarından haberdardır. O halde sen emrolunduğun gibi dosdoğru yürü, seninle birlikte tövbe edenler de Sakın aşırılık edip azmayın O yapmakta olduklarınızı görüyor Zulmedenlere eğilim göstermeyin Yoksa ateş sizi sarmalar Allah'tan başka dostlarınız kalmaz Size yardım da edilmez Gündüzün iki tarafında Ve geceye yakın saatlerde namaz kıl Güzellikler kötülükleri silip süpürür İşte bu Allah'ı ananlara bir öğüptür Sabret Allah güzel düşünüp güzel davrananların ödülünü yitirmez. Sizden önceki kuşakların söz ve eser sahibi olanları, yeryüzünde bozgunculuktan alıkoymalı değiller miydi? Ama içlerinden kurtarmış olduklarımızın az bir kısmı dışında hiçbiri bunu yapmadı. Sülme sapanlar ise içine gömüldükleri servet şımarıklığının ardına düşüp suçlular haline geldiler. Halkı iyilik ve barış sevenler olsaydı, Rabbin o kentleri, medeniyetleri zulümle helak edecek değildi ya. Eğer Rabbin dileseydi, insanları elbette bir tek ümmet yapardı. Ama birbiriyle tartışmaya devam edeceklerdir. Rabbinin rahmet ettikleri müstesna. O, onları işte bunun için yaratmıştır. Rabbinin, andolsun ben cehennemi, tümden insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü tamamlanacaktır. Resullerin haberlerinden kendisiyle kalbini destekleyip sağlamlaştıracağımız her şeyi sana anlatıyoruz. Bunun içinde sana hak gelmiştir. Bunda inananlar için bir öğüt ve hatırlatma da vardır. İnanmayanlara de ki yapabildiğinizi yapın. Biz de işimizi yapıyoruz. Bekleyin. Biz de bekliyoruz. Göklerin ve yerin gizli bilgileri Allah'a aittir. Tüm iş ve oluş O'na döndürülür. O halde O'na kulluk et. O'na dayanıp güven. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.